ve kezdebû vettebû ehvâehum ve onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır ve lakad câehum min el Andolsun ki onlara kendilerine inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. Hikmetun Bu haberlerin her biri tam biri hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor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 onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. <gülüyor> Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler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 taşır fe fetahna abwa as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqal bunun üzerine nuh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 Öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Kedzebet adun fekeyfe kâne azâbi ve nudur. Ağd kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? İnnâ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 Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Kedzebett semudu bin nuzur. Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar. Fekalû ve onlar biz içimizden bir insanı tabi olacağız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 Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun. wa <gülüyor> Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? İnna, <gülüyor> arsalna Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de, onlar davar ağlındaki kurumuş ot gibi oldular. وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْقِنْ ذِنْ Erselnâ aleyhim hâsiben illâ âle Lûd'in necceynâhum bisehar, ni'meten min indina, kezâlike necezîmen şeker. Lûd kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine, Taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı.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 ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Walaqad sabbahuhum Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. verdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ olsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? وَلَقَدْ جَاءَ اَعْلَ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 اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَتُمْ فِي الزُّبُرِ Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarla bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız? E miyakulun Muhammed yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar Seyuhzamul ve Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ Onlara asıl vaad edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. اِنَّ الْمُجَرِمِينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُو قُومَ السَّسَقَرُ Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir. İnna kulle şeyin Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve <gülüyor> mâ İlla Vâhidatun Kelemhin Bilbesar Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. Ve leqad ehlekna eşya'akum fehel min muddekir ve kullu şeyin fealuhu fizzubur